Açık Gazete Evet Açık Radyo Açık Gazete ve biraz önce de sunumunu yaptığımız gibi bir konuğumuz var soy Zeytin çekirdekleri ve yaz kamplarını konuşacağız hoş geldin Merhabalar Hoş geldiniz Merhaba Evet söz sen de anlat. Zeytin Çekirdekleri Projesi Ayvalık'ta başladı iki yıl evvel. Aslında temel prensiplerini anlatırsam daha kolay olur. Bir gönüllülük projesi, bir seferberlik, yapısı imeceye oturuyor. Ve felsefesinde biz hep tanış, buluş, kutla dedik. Çocukları değişik eğitmenler, değişik ortamlarda tanıştırmak, kendilerini buluyorlar. Müziği buluyorlar, sanatı buluyorlar, hocalarla buluşuyorlar ve bunun hep sonunda bir etkinlikle kutluyorlar. Dolayısıyla bu kutsama, kutlama o bütün e, çevresindeki toplumu da bir araya getiriyor. Aslında amacı iyi bir insan, iyi bir toplum yaratır. Mutlu bir insan, mutlu bir toplum yaratır. Tabii bu anlamda müziğin de birleştirici gücü. Çok önemli. Yani temelinde müzikle başladık. Daha sonra güzel sanatları ve sporu ekledik. İki yılda bin çocuğa ulaştık. Bin, bayağı sayı yani. <gülüyor> Bütün önemli üniversitelerden katılan gönüllü eğitmenlerimiz oldu. İşte Boğaziçi Üniversitesi, Mimar Sinan, Balıkesir, Marmara, Hacettepe ve kurduğumuz yapı ...hangi sistem, hangi yapı... ...kime uyuyorsa... ...mesela öğre, prof, hocalarımız... ...cuma akşamı geliyorlar... ...pazar akşamı dönüyorlar... ...hafta sonu eğitim veriyorlar... ...veya Boğaziçi Üniversitesi'ndeki... E, ...gönüllü öğrencilerimiz... ...kış ve yaz kamplarında geliyorlar... ...beraber vakit geçiriyoruz... ...beraber öğreniyoruz... ...hatta beraber bir şeyler buluyoruz... ...diyebilirim... ...ve e, bu... ...açık radyo gibi açık bir ortam olduğu için... Yani Glasgow'dan da, Barcelona'dan da, Viyana'dan da gelen gönüllü öğretmenlerimiz oldu. Bu arada bir hoşluk da gözüme çarpıyor. Kadıköy Çocuk Sanat Merkezi koordinatörü Yeşim Altınay ve ekibi de evet. gelmişler. Yeşim Altınay uzun yıllar önce evet. Açık Radyo'da da çocuk programı yaptı ve müthiş ilginçti yani. Evet. Aslında Yeşim Altınay bunun ilk çekirdeğini atan kişi. Hem böyle bir deneyimi hem de İstanbul'da ...yıllardır bu işi yaptığı için... ...onun bilgi ve altyapısıyla... ...çok hızlı başladık. Yani o ve ekibi gelmeseydi... ...üç yıldır yazları geliyor... ...ve bütün hasat ve önemli festivallerde bizimle ...bize katılıyor, vakitini harcıyor. Yani onunla başladı ama bütün... ...bu tip büyük kurumların el verdiği... ...imece olduğu sistem... ...tabii çok iyi büyüdü... ...dolayısıyla Yeşim'i burada iyi olarak analım... ...kolay evet, gelsin evet, diyelim. Günaydın diyelim... ...çok sevdiğimiz bir... ...Açık Radyon'un önemli katkıları olmuştur... ...kuruluş evet. yıllarında yani kendisi... Evet. ...onun haricinde... ...yani sonuç olarak... ...iki, iki yılda neler ortaya çıktı derseniz... ...bu güzel yaz okulları... etkinlikler haricinde... Bir yaylı orkestrası kurduk çocuklardan. Aşağı yukarı 30 tane çocuğumuz var keman ve çello çalan. Bir de 60 çocuğa yakın bir koromuz var. Koro şefle birkaç değişik şefle çalıştık. En son olarak da Başak Doğan eski Boğaziçi jazz korusu şeflerinden Hı. ve Kromos. Onunla birlikte şimdi büyük bir hedef kurduk. Çok sesli bir koroya geçip hem yurt içi hem yurt dışı festivallere katılmak. Evet, sizlere nasıl ulaşabilirler, bu bilgileri alabileceğimiz bir internet sitesi gibi bir hem Facebook, zeytin çekirdeklerinin Facebook'u var, bir de zeytinçekirdekleri.org var. Orada gönülümüz olun, bağışçımız olun, sponsorumuz Hı -hı. olun gibi yapı. Aslında hedefimiz kim neyi iyi yapıyorsa, kim nasıl katkıda bulunabiliyorsa öyle bulun. Yani imece yapısıyla evet. hayat daha kolay oluyor, ama bireysel bağışlar ve sponsorluk da işin operasyonunu kolaylaştırıyor. Evet. Evet bu peki birazdan kay, kay, kayıt yayınlayacağız yaz kamplarının Evet. birkaç kelime de yaz kampları. Yaz kamplarını e, Boğaziçi Üniversitesi ve Zeytin Çekirdekleri bunun için de bir dernek kurduk. Hı hı. Yani bir buçuk yıldır var. Derneğiyle birlikte yaptığımız çalışmada ilk sene e, 73 öğrenci geldi 5 hafta. Ve çok değişik atölyeler yaptık. Yani ekoloji, spor, bilim, müzik, dans, drama, öykü gibi. E, bu senede e, orada yaptığımız etkinlikleri hem Ayvalık içinde hem köylerde yapmıştık. E, Fikret Adaman'la bu yıl sadece köylerde yapalım dedik. Ve köy çocuklarıyla iki hafta boyunca 40'a yakın e, öğrencimiz geldi gönüllü eğitmen olarak. Onlarla birlikte... ...beraber bir de çocukları, aynı çocuklar olunca bir kısmı tabii bir süre gelirlikte olarak farkı anlayabiliyorsunuz. İki taraf içinde artık bir akrabalık ve ortak bir toplum yaratmaya doğru gitmeye başladı. Çok faydalı. Evet, biraz önce de şeyi konuşuyorduk biz de canlı zaten bu çocukların <gülüyor> içinde bulundukları korkunç ortam... ...yani savaş, çatışma, iç savaş, göç vesaire... Özellikle bu tarz etkinliklerle, gönüllü etkinliklerle geleceğe ilişkin gerçekten umut verecek şey, çok evet. önemli bir evet. durum bu yani. Yani şöyle bir prensip var. Gerçekten temel haklara inerseniz insan olmak, var olmak her türlü ortamda çalışılabiliyor. Her türlü resmi kurumla beraber çalışıyoruz. Yani politik görüş şu anda Ayvalık'ta hiç konuşulmuyor. Amaç ortak bir şey yapabilmek. Muhteşem. Evet, yani çocukların birazdan kayıtta da dinleyeceğiz. Çocukların da hayata bakışında gayet sağlam, ilginç bir duruş sergilediklerini de göreceğiz. Evet, bir de en son ben de bir şey ekleyeyim. Yani bütün bu resmi kurumlara, kaymakamlık, milli eğitim ve belediyeye hakikaten bu desteklerinden dolayı da teşekkür etmemiz lazım. Çünkü onların bu işbirliği, bunun gerçekleşmesi diye yaratıyor. Evet, evet, politikanın ötesine geçmeleri de çok iyi bir şey. Gül, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yürüsöyle beraberdik. Ee, şimdi onun içinde bulunduğu koordinasyonunu yürüttü, gönüllü koordinasyonunu, zeytin çekirdekleri, gönüllü projesinin yaz kampları etkinliklerine ilişkin bir kayıt dinleyeceğiz. Merhaba benim adım Sena Işıl Aslan. Merhaba ben de Mehmet Yılmaz. Biz bilim atölyesindeniz. Çocuklarla bugün e, buraya bilim e, bilim hakkında deneyler yapmaya geldik bilimin aslında o bizim ilkokul, ortaokul ve lise döneminde gördüğümüz tahtada anlatılan korkunç şekilde işlenen teorik şeylerden ibaret olmadığını çocuklara biraz daha bir şeyleri sevdirerek yeri geldiğinde dramayı işin içinde katarak daha eğlenceli şekilde çocukları bilimi anlatmaya geldik. Şu ana kadar çeşitli konularda çeşitli konularda o konular hakkında derslerde öğretilmiş fakat Böyle sadece üzerinden geçilmiş notları onlara canlandırmak istedik. Mesela tatlar üzerinden bir deneyimiz vardı. Çocuklara işte burun ve ağızın tat almada ortak çalıştığı hakkında bir bilgi veriliyor. Fakat bu sadece veriliyor. Biz bunun üzerinden geçecek bir deney yaptık. Bunu pratiğe döktük. Bu sayede daha iyi kurdular bağlantıyı. Yine ses konusunu işin içine katarak biraz da çocuklara böyle bir şeyleri oynatma amaçlı kağıt ve petlardan müzikalar yaptırdık. Aynı zamanda makarna ve marshmallowları kullanarak çocuklara en az malzemeyle yüksek kuleler inşa ettirecek etkinliklerimiz vardı. Yumurta kırma, haşlanmış yumurta, yumurta'nın gündelik hayatta aslında yemek yap yemek yaparken kullandığımız haşlanmış yumurta ile çiğ yumurta arasındaki farkı, yumurta Ortanın neden kırılıp kırılmadığı ile ilgili konulara değindik. Atölyeler e, asıl amacımız e, çocuklarda e, bir merak kırıntısı bırakabilmek e, amacıyla başladık. Bunun üzerinde yoğunlaştık ve e, çok e, çocuklarla birlikte çok eğlenceli bir zaman geçirdik. E, onlara hem öğretmeyi hem de eğlenmeyi amaçladık. Bizim de en öncelikli hedefimiz çocuklarda merak duygusunu uyandırmaktı. Hakikaten yaptığımız her şeyde daha canlı, daha istekli, o enerjimizi yansıtarak ben atölyede bulunan bütün çocukların ilgisini çektiğini, sorular sorduğunu, her seferinde daha çok merak ettiğini gözlemledim. Birçok çocuk mesela köyde veya şehir merkezinde de olsa, Okulların altyapı yetersizliğinden dolayı birçok deneyi e, okullarda yapamıyor. Ya da okullar bazen e, çok e, lise veya üniversite sınavına hazırlık dolayısıyla gittiği için bu şeyleri hocalar atlıyor. Çünkü e, biz onlara soru çözdürürüz, daha fazla zaman harcayız diyor. Fakat eğitim eğer gerçekten öğreticisi olacaksa deneylerin de olması gerekiyor. Biz çocuklara bazı okullarda daha eksik verilebilecek deneyleri tamamlayarak onlarda da e, bu eksiği kapatmak istedik. Bu bir artıydı bence. Ben çocuklarının e, bir şeyleri deneyerek, dokunarak, tadarak, duyarak, daha fazla duyu organlarını kullanarak işin içine kattık, kattıklarını gördükçe özgüvenlerinin daha bir e, yükseldiğini, kendilerine olan inançlarının daha bir arttığını gördüm. Çünkü çok kompleks yapamam dediğim şeyleri yapabildiğini görmek çocukların e, gittikçe yaptığımız deneylerde daha bir istek uyandırmasını ve başarabileceğini olan inancını arttırdı. Ee, şöyle devlet e, her bölgeye yeterince eşit bir şekilde imkan sağlayamıyor. O yüzden bizim gibi gönüllü arkadaşlar mümkün olduğunca e, bu tarz e, etkinliklerde yer alırsa e, biz bir yerde o, e, eksikliği kapatıp e, hani burada e, imkanı olmayan çocuklara, e, imkanı olan çocuklarla aynı seviyeye getirme Yeri geldiğinde de onları geçebilme fırsatı sunmuş oluyoruz. O yüzden sonuna kadar desteklenmesi gerekiyor. Proje bana neler dersek, ilk başta birçok deneyi mesela hazırlık kısmında ben de lise ve ilkokulda yapmadığım için ilk önce ben görmüş oldum. Bu beni çok heyecanlandıran bir konuydu. Çünkü ben de o çocuklar gibi genelde sınav odaklı bir eğitim görmüştüm. Fakat ee, bu proje sayesinde deneyleri önceden hazırlık için, anlatmak için kendim ödevimi, kendim yaparken birçok e, deneyi de hayata geçirdim ve çok hoş bir şeydi. E, ben de vibe dedim bu sayede, çok eğlenceliydi bence. Bunun dışında da e, kendimden daha küçük bir yaş grubu olan e, bu öğrencilerle de e, et, iletişimi ve sağlamış oldum, daha güzel oldu. Ben Ayvalık'ın farklı köylerindeki çocuklarla çalıştıkça e Farklı çocuk profilleriyle nasıl konuşmam gerektiğini öğrendim aslında. Daha önce hiç bir köyde yaşayan çocukla çalışmamıştım ve hani nasıl düşündüklerini, ne tarz soru sorabileceklerini, hani onlara nasıl daha değişik ya da daha farklı ya da daha etkili yaklaşabileceğimi gözlemledim. Bu beni de besleyen bir şeydi çünkü farklı profildeki çocuklarla çalışmak en başta bizim için de hani yaptığımız işi daha iyi nasıl yapabiliriz üzerine düşünmemize teş. Benim adım Beyza. Zeytin Çekirdekleri Ayvalık Yaz Okulu projesine Boğaziçi Üniversitesi'nden arkadaşlarımla katılıyorum. 19 yaşındayım. Fotoğraf Sinema Atölyesi'nde rol aldım bu projede. Esinden anlaşılacağı üzere fotoğraf ve sinema üzerine eğitimler verdik çocuklara. İlk hafta fotoğraf eğitimleri verdik. İkinci hafta sinemaya devrettik yerimizi. Şöyle geçti. İlk önce... Temelden aldık tabii ki makineyi tanıttık öğrencilere. Eski analog makineleri, yeni dijital makineleri tanıttık. İçlerini açtık. Ondan sonra içinde ne var, nasıl çalışıyor biraz onlardan bahsettik. Daha sonra makineleri çocukların ellerine vererek onların pratik yapmalarını istedik. Nasıl çalıştığını kendileri çalıştırarak görsünler, daha akılda kalıcı olsun diye. Yarı yarıya oldu bunlar. Yarısı teorik eğitim oldu, yarısı pratik eğitim oldu. Bu şekilde geçti ilk hafta. İkinci hafta sinema ekibimiz geldi. Atölyemiz fotoğrafçılıktan sinemacılığa döndü ve kısa film gösterimleri, belgesel gösterimleri falan yaptık. Sonra üzerlerine konuştuk bunların. Atölyenin gidişatından gerçekten çok memnunum ilk günden beri. Çocuklar ilgililerdi genel olarak. Aralarında sıkılanlar oldu. Ama onu bizim teorik eğitimi yeterince basitleştirememizden, basitleştirememizden <gülüyor> kaynaklandığını düşündük ve sonra hatalarımızı düzeltmeye çalıştık. Daha e, basit indirgedik dilimizi, daha anlaşılır olmaya çalıştık ve e, olumlu dönüş aldık çocuklardan da. Şehrin merkezinden mesela şu an içinde olduğumuz Hacıveliler Köyü gibi e, kısmen izole bir yerde e, söylediklerine göre toplu taşıma bile yokmuş buraya. Sabah okul saatinde ve akşam okuldan geliş saatinde araç gelip gidiyormuş sadece dışarıdan bu köye. E yani sinemaları yok ondan sonra. Fotoğrafçılıkla uğraşan biri olduğunu da düşünemeyeceğim açıkçası. Çünkü genel olarak yaşlı nüfusu fazla bir yer. Çocuklar fazla imkanlara sahip değiller burada. Dışarı ile de çok bağlantıları yok. O yüzden biz onlara fotoğrafçılık ve sinemaya ulaştırdık. E bu açıdan daha önce görmedikleri şeyler gösterdik. Bunlar hepsi bir artı olarak sayılabilir bence. Yine dediğim gibi fırsatlara bu gibi fırsatlara sinemaya tiyatroya ondan sonra dansa fotoğrafçılığa vesaire ulaşımı olmayan çocuklara biz bunları ulaştırıyoruz biz ve diğer gönüllü çalışan arkadaşlar. Çocuklar eğer burada yani bu izole köyde kimse onlara ulaşmayacak şekilde kalırlarsa bunlardan belki de hiç hayat Haberleri olmayacak eğer bu köyün dışına çıkmazlarsa. E, bu projeler desteklenmeli ki e, bu sanat dallarına insan çekebilelim ki bunlar yaşasınlar. Öncelikle şehirde büyümüş, şehirde doğmuş, büyümüş ve e, yaşamakta olan biri olarak köy ortamına çok girdiğimi söylenemez şimdiye kadar. E, buraları tanıdım, buralar... Varlar burada yaşayan insanlar var ve bunlar e, burada yaşayan insanlarla etkileşime girdim direkt etkileşime girdim çocuğuyla yaşlısıyla orta yaşlısıyla e, bu benim için baya önemli bir deneyim oldu daha önce e, bu kadar direkt etkileşimde iletişimde bulunmamıştım açıkçası onların hayatlarından haberdar oldum e, çocuklarla iletişimim gelişti diyebilirim. Biraz daha kafa yapılarını anladım, neye nasıl tepki verirler. Bu ileride yine başka bir projede, başka çocuklarla çalışmak istersem eğer, onlara e, öğretmek istediğimi aktarmamda bana yardımcı olacaktır. Oğuzhan Okumuş, tiyatro atölyesindeyim. E, tiyatro atölyesinde temel olarak çocuklarla e, ve burada daha üst yaşlı kadınlarla birlikte e, en temel teatral, faaliyetleri yürütmeye çalıştık. Bunlar neler? Fiziksel aksiyon, fotoğraf verme, jest, mimik, antre, kulis vesaire gibi kavramlar üzerinden insanlara yaratıcı drama ve tiyatro özelinde bir şeyler katmaya çalıştık. Yani onlara bir perspektif sunmaya çalıştık diyebilirim. Atölyemizin amacı dediğim gibi insanların birazcık da hayal güçlerini kullanarak aslında oldukları Karakterden başka bir karaktere bürünebilecekleri ya da duygu ve düşüncelerini jestleriyle, mimikleriyle yansıtabilecekleri bir e, gerçekliğin de olduğunu onlara anlatmak. Sanatın e, insan yaşamına e, farklı bir bakış açısı getirebileceğini ve bunun aslında herkes için uygulanabilir olduğunu onlara göstermekte. İç dinamiğimiz çok güzeldi bu yıl organizasyon olarak. Dolayısıyla atölyelerin çok başarılı geçtiğine inanıyorum. Ya yani Bazı zamanlarda planladığımız şeyleri yapamamış olduk. Bazen fazlasını yapmak zorunda kaldık. Ama yine de bizim zaten burada amaçladığımız şey bir şeyleri başarmak değil. Daha ziyade insanların içinde bir şeyleri uyandırmak. Yani o en küçük şeyi yakalamak. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında atölyelerin zaten çok keyifli gönüllülerin de, katılımcıların da çok keyif aldığı bir şekliyle geçtiğini düşünüyorum. Projenin gönüllüler açısından artısı zaten e, bambaşka insanlarla tanışmak, bambaşka e, ortamlarda sosyalleşmek, böyle bir organizasyonun içinde deneyim kazanmak onlar için apayrı bir kazanım oldu. Aynı zamanda yani, insani iletişim adına da baktığımızda insanlara bir şeyler verirken, onları bir şeylerle eğitirken ee, çok başka bir ruh haline giriyorsunuz, çok başka bir çabanın altına giriyorsunuz. Çok fazla şey deneyimliyorsunuz. Bu gönüllüler açısından e, elde edilen kazanımdı diyebilirim. Burada iki haftalık bir programla insanlara sahneye çıkmayı öğretemeyiz. Ama o insanların hayatına tiyatro gibi bir şeyin var olduğunu ya da e, yaratıcı bir şeyleri aslında Sandalyede birbirleriyle oturken bile gerçekleştirebileceklerine katabilirsek ki kattığımızı düşünüyorum projende katılımcılar adına artısı buydu benim gözümde. Şehirdeki çalışmalar tamamıyla çocuklarla yapıldı dezavantajlı e, gruplarla yapıldı e, aynı çocuklar geldi yani köyden çocuklar geldi e, farklı mahallelerden çocuklar geldi vesaire ama yani çocuklarla bir sürekli çok üzüyorum süreklik şeyini sağlayamadık yani iki gün onlar, iki gün onlar falan filan gibi. Yani burası da aynı şekilde yani iki günlük bir program ama dediğim gibi buradaki grup yetişkin grubuydu ağırlıklı olarak dolayısıyla çalışmalar farklılaştı şimdi çocuk zaten zapt edilemeyen bir şey, zaten enerjisi var, zaten çocuğu alıp bir şekilde yönlendirebilirsin ama burada yani köydeki insanlara onların da kendi sosyal ortamlarında hadi şimdi kalk ortada bir şey yap demek çok zordu. Zaten bunu yapamadık. Dolayısıyla başka şeyler denedik ve o oldu da yani insanlar en azından en sonunda aldığımız feedbackler hep şey yönündeydi yani iki ki geldiniz çok eğlendik günümüz güzelleşti şeklinde. buraya başka türlü bir erişim olanağı yok yani baktığımda mesela özellikle yolda gelirken düşünüyorum bunu yani çok uzak buralar buralarda ne bileyim okul yok işte atıyorum market bile ancak ikindi vakti açılıyormuş falan filan imkanlar çok kısıtlı ve bu tarz insanların e, kazanılması gerekiyor bir şekilde aydınlanması gerekiyor bilinçlenmesi gerekiyor yani kültür dediğimiz şey e, sanat dediğimiz şey yalnızca şehirle sınırlı kalmamalı buradaki insanlar da yani bir bizim çiftçi işte köylü diye düşündüğümüz insanın da gayet keman çalabiliyor olması resim yapabiliyor olması aslında yani toplumsal bir kalkınma açısından çok faydalı. Dolayısıyla yani bir toplumsal bir kalkınma gerçekleşecekse bu zaten bölgesel kalkınma itibariyle gerçekleşecek. Dolayısıyla özellikle küçük muhitlere giden bu tarz çalışmaların yani köy köy bile olsa yaptığımız şey şurada bir yani toplu iğnenin başı bile olsa çok değerli ve çok fazla insanı kazanıyoruz aslında burada. Bu tarz projeler beni hep böyle alıp götüren, bana gerçekten bir şeyler yaptığımı hissettiren, hani o gençlik hevesiyle ben dünyayı değiştirebilirimin şeyini canlı canlı gösterebilen şeyler oluyor. Yani şey yapmak çok kolaydır. İnandığım bir değeri atıyorum Twitter'dan oturup yazarak savunmak çok kolaydır vesaire falan filan ama şuralara gelip şu bilin meyen yani insanlarla bir araya gelip onların hayatlarına bir şeyler katıyor olduğumu görmek Yani bana bir yaşam anlamı katıyor her şeyden önce ya yani Bu kadar derin bir yerde benim için bu tarz çalışmalar İkinci olarak da insan tanıyorum, insanların yaşayışlarını tanıyorum Yani benim mesela çok basit bir örnek vermek istiyorum Bu köye gelmeden önce işte kadın grubuyla çalışacağımız için çok tedirgindik Çünkü yani kadın erkek gibi bir ayrımın özellikle kırsal alanda çok belirgin olduğunu ve bizim erkek grubu olarak kadınlarlık yani her ne kadar bunun zaten üniversitede aksine öğreniyor olsak da ya o şeyden gitmemiz gerektiğini düşündük. Yani kadın erkek ayrı çalışsın falan gibi. Ama buraya geldiğimizde şok edici bir şekilde herkes sosyalleşmeye açıktı. Yani kadınlar da erkekler de katılım gösterdiler aktivitelere. Kals'ın kıyasını spor Biz... İşte geçen yılda buradaydık, spor atölyesi olarak buradayız. Çocuklara böyle fiziksel enerjilerini böyle dışarıyı daha iyi kanalize edebilecek yöntemler... Çocuklarla beraber, bu arada biz de yaptık bunu, ben çok yaptım mesela. Böyle fiziksel enerjilerini kanalize edebileceği bir alan yaratmaya çalıştık spor atölyesinde. Gayet güzel geçti. Yani gayet iyi geri dönüş aldık. Öyle oyunlar oynadık, normal e, böyle daha ortodok spor anlayışıyla aktiviteler yaptık. Onun dışında daha alternatif kazanan ya da kaybedenin olmadığı ya da hep beraber kazanıldığı e, şeyler de denedik çocuklarla. Bizim için de yeniydi. Ben kendi adıma hani, bir sporcu olarak garip geldi falan ama bir şeyler öğrendik. Öyle güzel geçti. Çocuklar bir kere çok enerjik ama bu böyle fiziksel bir enerjiden bahsetmiyorum. Yani çocuklarda çok fazla yapabilecek ve bir şeyler oluşturabilecek kuvvet var. Ama çocuklar tabii başka, yani içine bulundukları dünyaya doğduklarında yetiş, yani çocuklar aslında yetişkinlerin dünyasına doğuyorlar. Ve yetişkinlerin dünyası da aslında çok daha iyi yapılabilecek bir yer. Ee, tabii burayı biraz daha açmam lazım da hepimiz bir şey anlıyoruz bundan. Ee, şöyle bir yarar oldu projenin, işte o çocukların o enerjilerini biraz daha böyle e, iyi demeyim de yani daha çok üretebilecekleri, daha iyi hissedebilecekleri, herkes için daha belki eşitlikçi bir alanda yansıtmaları bence çok önemliydi. Bu ben buna amaçlamıştım. Projenin amacı da bence biraz buydu. Amacı bu olmasa bile bence sonucu böyle oldu yani. Bence o büyük bir artı. Ama biz onları böyle çok güzel bence beraber çok güzel bir yere ettik ve öğrenciler çok güzel dışarı çıktılar ve öğrendiler de belki biz olmadan da bu, bu böyle çıkarmaya filan. Bence en büyük artısı oldu. Ya aslında dünyada bir şeyler değiştirmek o kadar da zor değil yani. Hani buraya gelip 50-60 çocuğa 50-60 çocukla bir şeyler yapıyorsun. Onların hayatlarına giriyorsun. Ve yani kar topu gibi büyür gider o yani. Hani dünyada bir şeyler değiştirmek o kadar zor değil. Bence çocuklar da beni mutant bir çocuk olarak görüyor ve ben de kendimi öyle görüyorum. Yani kendimi de var edebildiğim bir şeydi yani. Kendim için direkt öyle bir artısı oldu. Bunlar dışarıda çıkmıyormuş dışarı yani. Çocuklarla beraber çıkıyormuş. Ben Esra, Hızır. Dans atölyesindenim. Projeye katılma amacım, çocuklarla bir şey yapmayı hep istiyordum. Ve böyle bir şey önüme çıktığında, gönüllü proje olması, okulla olacak olması, uzun vadeli bir şey olacak olmasıydı. Yani hani bunu bir kere yapacağız ve bitmeyecek olması beni çeken şeylerden biriydi. Hani baş, daha başlangıçta hani bu her yıl olabilir mi gibi bir düşünceyle başlamıştık. E, dans atölyesinde aslında hani benim kendim danstan ne anladığımla ilgili şöyle bir şey var. Beden farkındalığı, orada o anda olmak hem çok bireysel bir aktivite ama hem de orada dans ettiğin, herkeste yaşadığın bir paylaşım var. Beni en çok çeken şeylerden biri bu. Ve dans atölyesi yapmaya çalıştığımız şey, atölyede farklı farklı 4-5 kişi olabiliriz. Hepimiz orada farklı hangi dansları biliyoruz, bunları nasıl aktarabiliriz, nasıl öğretebiliriz, bunların üzerine konuşuyoruz. Daha böyle başta adımlar, basicleri çalışıp sonrasında bir şeyler katarak ilerlediğimiz bir atölye yapmaya çalışıyoruz. Ve tabii ki hani... Bazen hani oluyor, olmuyor. Hani hangi danslar daha çok seviliyor, ilgi çekiyor onu da göz önünde bulundurmaya çalışıyoruz. Yani biz belli bir şey yapmak isteyebiliriz ama oradan ne alıyoruz? O, o şekilde yürüttüğümüz bir atölye var. Dans atölyesinin amacı aslında çocukların farklı danslara, doğal olarak farklı kültürlere dair bir bilgisinin olmasını sağlamak. Ama bir yandan da hani kendi bedenlerine, kendi vücutlarına dair hani bir şey fark etmek, yani orada olmak ve hani aslında gerçekten o da hani dansa ilgi duyacak bir bir çocuksa bunu belki geliştirebilecek bir adım atabilecek alanı sağlamak ee, ya yani şey genel olarak ya yani şey çok güzeldi farklı farklı dans e, türlerine dair bilgimiz vardı ve bunu çok güzel hani revize ettiğimizi ve çocuklara aktardığımızı düşünüyorum ee, hani çocuklara hani bu dans nerenin adı ne nasıl Buna dair iyi bilgi vererek ilerdik ve hani çocuklar da böyle hani çok severek isteyerek ve hani belki zaman zaman beklemediğimiz şekilde çok hızlı kaptı falan. çok güzel ve akıcı bir şekilde ilerledi atölyelerimiz. Ee, bir kere yani orada belki daha daha önce farklı mahallelerden çocuklar bir araya gelmedi, onlar bir araya geliyor, şey bir deneyim paylaşıyoruz. Hani onlar bizi tanımıyor, biz onları tanımıyoruz ama orada hep beraber olup. Bir şey ortaya çıkarıyoruz, bir şeyler yapıyoruz, çok keyif alıyoruz ee, ve bu anlamda hani projenin devamlılığını çocuklar da çok hissediyor, ona dair geri bildirim alınıyor. Bu çok çok keyif verici bir şey. Bir şekilde bir şeyler biliyoruz ve onlar o bildiğimiz yerde bildiğimiz kişilerle sınırlı kalabiliyor. Ancak hani bu ters projelerle daha fazla insanın, daha fazla çocuğun, ailenin bunlardan haberdar olmasını sağlayabiliyoruz. Yani birbirimize, yani karşılıklı hep bir dönüşüm süreci olduğunu düşünüyorum. Hani biz bir şey öğreniyoruz, onlar öğreniyor, öğretiyoruz, aktarıyoruz. Sürekli bir devinim oluşturuyor bu projeler. Benim inancım ve düşüncem bu yönde. Dediğim gibi çocuklara dair hep bir ilgim vardı, hep çalışmak istiyordum. Ama hani bunu gerçekten yapabilir miyim, neresindeyim konusunda. Yani bana hem çocuklarla bir şey yapmak çok keyifli oluyor, hani güzel gidiyor. Ve bunun yanında da şöyle bir şey. Yani kendime dair yani iletişim kurmaya dair e, toplu bir yerde bulunurken fikir söylemeye dair bana çok şey kattı. Kesinlikle devam edeceğim. Bu gerçekten hani böyle şey gibi şey hatta. hani her zaman hayatımda ve bir noktada yer alacak bu proje veya, ve bu proje bu tarz projeler. benim için öyle. Merhabalar ben Öyküm. İki gündür Hacıveliler Köyü'ndeyiz. Bugün ikinci günümüz. Bütün atölyelerin katılımıyla buraya geldik ve bütün ekip olarak buradayız. Köyün de çoğunluğu burada. Küçük bir köy ve çoğunluğu burada. Bu köyün özelliği daha önce gittiğimiz köylerden farklı olarak ilk kez geldiğimiz bir yer olması ve onlar da çok fazla zeytin çekirdekleriyle beraber olmamışlar ve geldiğimiz için çok fazla mutlu olduklarını ben gördüm, gözlemledim ve inanılmaz bir sinerji ortaya çıktı. Çok Iki, i̇ki grup da mutlu oldu ve şu anda ikinci günde daha iki grup birbiriyle tamamen kaynaşmış durumda ve yakınlaştıkça biz onlarla bir şeyler paylaşmaya başladıkça köyün durumu hakkında onların sorunları yaşadıkları hakkında çok önemli paylaşımlar ediniyoruz ve köyde yapılacak daha fazla projeler olması durumunda çok fazla faydamız olacak her şeyi gördük. burada. Çok değerli bir bağ kuruldu aramızda. Ben özellikle bu köylerde çalışmaya devam etmeyi çok isterim. Ve bundan sonra da zaten bu köydekileri gördükten sonra, bu insanlarla kaynaştıktan sonra etrafımdaki insanları da köylerle çalışmaya teşvik etmeyi çok istiyorum. İyi ki buraya geldim. Atölyeler Ayvalık Merkezi yapılan atölyelerle aynı. Bilim atölyesi, dans atölyesi, tiyatro atölyesi ve fotoğrafçılık sinema atölyesi her atölye kendi programını düzenlemiş olmasına rağmen köyün e, sıra dışı koşullarında herkes verebileceğinin maksimumunu vererek anlık kararlarla, anlık atölyeler, bütün atölyeler karıştı, dans atölyesi tiyatroyla, spor atölyesi dansla vesaire yaptı. E, Burada kadınlarla beraber onlarla el işi atölyelerine de katıldık. Onların hali hazırda devam eden bir örgü atölyesi varmış. Biz onlara katıldık. Onlar bize bir şeyler öğretti. Biz gittikten sonra da burada yaşayacak şeyler hazırladık. Duvarları süsledik. Köyün bahçesini süsledik. Bunlar değerli şeylerdi. Kadınlarla özellikle kadın gönüllüler olarak yakınlaşma fırsatı bulduk. Kadınlarla yakınlaşma fırsatını özellikle fotoğraf ve sinema atölyesinin gösterdiği belgesel sonrasında yaptığımız konuşmayla yakaladık ve bu konuşmanın diğerlerinden farklı olarak sadece kadın gönüllüler ve köydeki kadınlar bir arada bir toplu konuşma gerçekleştirdik ve bu toplu konuşma gösterilen belgesel zaten. Mersin'in benzer bir köyünde Pelin Esmer'in Oyun isimli belgeseli ve çıkarttığı oyuna referans çıkartılan oyuna referans olarak çekilmiş bir belgeseldi ve kadınların hemen hemen hepsi kendinden bir parça bulduğunu dile getirdi ve bu noktadan kurduğumuz yakınlıkla onları da bir şeylere teşvik ettiğimizi, onlarda bir şeye temas ettiğimizi çok iyi bir şekilde hissettik. Bence bu belgeseli izledikten sonra yaptığımız konuşma. Çok faydalıydı, hepimiz için faydalıydı. Ee, merhabalar, şimdi de e, köydeki kadınlardan biriyle Gülbeyaz Hanım'la beraberiz. Bütün atölye yürütücüleri zaten neler yaptığından bahsetti ama tabii bunu görenlerin, asıl deneyimleyenlerin gözünden nasıl bir şey olduğunu çok merak ediyoruz hepimiz. Ve Gülbeyaz Hanım da e, en çok atölyelerde aktif alanlardan bir tanesiydi. Ondan duymak istedim ben görüşlerini, atölyeler. Size ne düşündürdü, ne hissettirdi, neler kazandınız? Ya Atideler bizim de en azından köyde iyi olduğumuzu, çok iyi olduğumuzu ve köylünün de gerektiği zaman geldiğini, bir şeyler uğraştığını biz de gördük. Çok sevindik, çok şeyler öğrendik. Her özellikle o bir e, ekran şey bayanların ne kadar kendinin güvendiğini, ne kadar iyi olduğunu, çalıştığı zaman her şeyi kazanabileceğini biz biliyorduk ama daha çok iyi öğrendik sizin sayenizde. Yani bizim için de iyi oldu. Yani bizim çocuklarımız için için bizim hayatımız bir köyde duran bir insanın hayatı zaten belli bir şey altına yitiyor yani. Biz belli bir şeyler öğreniyoruz, belli bir şeyle yapıyoruz. Ama şimdi siz geldiniz, sizi gördük, güler yüzünüzü gördük, bizim için çok iyi bir şey oldu. İstiyoruz her zaman böyle gelin, görelim sizleri, gençleri görelim. Gençleri gördük sürece bizim içimiz daha iyi sevinçliğinde doluyor. Zaten biz okuma yazmayı bilmiyorduk, yeniden öğreniyoruz, yeni öğreniyoruz. Ve siz de çok büyük bir ettiniz, bizi çok sevindirdiniz ne yani hediyenizden ve bize verdiğiniz güler yüzünüzden çok sevindik. Yani biz çok sevindik. Sizi gördüğümüzde çok sevindik. Hareketleriniz, gösterileriniz, bizi de, çocuklarımızı da çok iyi yani bir şeyler öğretti, çok iyi öğretti. Biz de sizi yani gençliğin her zaman için bekliyoruz. Gelin bize. Ee, şimdi Atölyelere katıldığınız ama en çok da sinema atölyesinin gösterdiği o oyun isimli film belgeseli belgeseliyle alakalı yoğun hisler hissettiğinizi söylediniz. Evet şimdi biz köylü olduğumuz için bizi bize anlattılar yani. Nasıl mücadele ettilerse biz okuma yazmak için çok mücadele ettik, çok uğraştık. Yani ne bileyim iyi oluyor bizim için çok iyi oldu. Ondan sonra gösterilerinizi çok beğendik, o yemek şeylerinizi çok beğendik, tatlıtlanan şeylerinizi çok beğendik. Hepsi çok hoşumuza gitti. Hepimizin hayatına bir değişiklik oldu. Yani biz de biliyoruz ki artık kendimize güveniyoruz. Biz de bir bayanız, biz de bir bireyiz yani evde. E sizlerin bile amacınızı gördük sürece biz de çok sevindik. Yani bu konuşmaların size birilerinin ulaşmış olmasının ve özellikle o izlediğimiz belgeselin. Evet. De... evet zaten biz biliyorduk yani bayanların da hak olduğunu ama şimdi daha çok iyi anladık ki onların mücadelesini gördük, onların uğraşını gördük. O sinemadaki gösterdiği hem evde hem işte ne kadar iyi uğraştığını gördük ve bize de gerçekten dedi ki bize yapıyoruz yani. Gurur duyduk Köyün insanlarından, köylü insanlarından, köylü insanlar köylü olmaktan gurur duyuyoruz. Ama sizi gördüğümüz zaman biz ediyoruz ki çocuklarımız okusun, sizin gibi her şeyi bilsin, gün görmüş bir insanlar olsun. Bizim gibi yani küvet kılıp almasını istiyoruz. Zaten ki kızım yani ördeklenik yapıyor. Allah nasip ederse ufak kızımı da okutmak için uğraşacağım yani. Sizin gibi pır pır gençler gördük sürece daha çok mutlu olduk. Evet böylece bitti bu <gülüyor> zeytin çekirdekleri bir gönüllülük projesi. Onun gönüllü koordinatörü Gül Soylu'yla konuştuk ve arkasından da yaz kampları etkinlikleri üzerinde bir kayıt dinledik, Gülle başladık, Gülle bitirdik, Gül Beya Sanımla da köyden ve güler yüzünüzü gördük ve bize bizi anlattınız diyerek bitirdi. Çok umut verici, çok güzel bir proje. İlgi çekenler için bir kez daha. De adresi verelim ve bitirelim. Evet, Facebook sayfamız var Zeytin Çekirdekleri olarak. Bir de web sitemiz var www.zeytinçekirdekleri.org Oradan bize gönüllü olmak isterseniz bağışçı, sponsor ulaşabilirsiniz. Bu yapıya siz de katılın. Seferberlikle beraber olalım. Çok teşekkürler. Böylece bitiriyoruz açık Gazete'yi de. Hepinize günaydın. Günaydın. Açık, açık gazde.